Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Fikri Takip programındayız. Ben Peri. Merhabalar, ben Ahmet Akşit. Geçen program Engin yürekli toplumsal tarihin 229. sayısında yer alan Sultanahmet'te Azize Efemya'nın Martiriyon Kilisesi'ni konu alan yazısı etrafında konuştuk. Bu programı Açık Radyo'nun internet sayfasında bulabilirsiniz. Bugün 17 ve 18 Ocak'ta Mimar Sinan Üniversitesi'nde düzenlenen Hikmet Kıvılcımlı Sempozyumunu ve Hikmet Kıvılcımlı'yı konuşmak üzere Demir Küçükaydın'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Demir abi hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, toplumsal tarihin 229. sayısında e, Doktor Hikmet Kılıçdın Sempozyum'a sadece bir ilanla yer verdik. E, 230. sayıda e, daha geniş yer vermeyi düşünüyoruz. E, yani Şubat'ta çıkacak olan sayıda. Bu vesileyle e, bu sempozyum'u düzenleyenlerden Demir Küçük Aydı'nda da e, konuşma fırsatı bulduk. E, Demir Küçük Aydı 1960'ların sonundan bu yana sol siyasetin içinde bulunmuş bir isim. Türkiye'de ve dünyada sosyalizmin sorunları üzerine sayısız makalesi ve kitabı var. Hayatını buna göre, sosyalizme göre biçimlendiren birisi. Şimdi sempozyumla ilgili ilk önce, sempozyumla ilgili konuşacağız ama ilk önce Doktor Hikmet Kılıcım ile ilgili konuşalım istiyorum. Kılıcım da 1902'de Priştine'de evet. doğmuş. 1971'de de Belgrad'ta hayatını sürgün koşullarında kaybetmiş. Ee, hayatın önemli kısmı e, hapislerde sürpününde geçiyor. Siz Doktor Hikmet Kılcım'lıyı tanıyan da birisi olarak e, biraz hayatını özetlerseniz e, mücadelesini anlatırsanız e, öyle bir giriş yapalım sonra e, yer konulara geçeriz. Şimdi Erik Aspağ'ın 20. yüzyıl için kısa yüzyıl diyor. Kim devrimiyle başladı diyor. İşte Sovyetlerin çöküşüyle bitti. E, Hikmet Kılcım'la karı bu yüzyılla doğup ve ölmüş diyebiliriz küçük farklarla bir onar 20'şer yıllık öncelik doğumunda da hı hı. sonunda da öyle bir e, hayatı var. Balkanlarda doğuyor. Muhtemelen kökleri benim tahminim Bektaşi Ali Balkan Bektaşlıların dayanan bir ailesi var. Çünkü mesela doğmadan önce işte diğer kardeşleri öldüğü için yengesi rüya görüyor. Rüya'da işte Ali adı verilsin, bir adı Hüseyin, Hikmet vesaire. Muhtemelen böyle bir arka plan hı. şeyi var. Balkan Savaşı'na Türkiye'ye geçiyorlar. Tire tarafına yerleşiyorlar zannedersem. Muğla civarına falan yerleşiyorlar. Oralarda büyüyor. Balkan muhaciri yani. Balkan muhaciri. Sonra işte Türkiye'de Yunan işgali başlayınca bu Batı Anadolu'da ona karşı mahalli çete direnişleri içerisinde Yürük çetesi Çetesi'nde yer alıyor. İlk Ateşin olduğu Çin'e köprüsü savaşına katılıyor. Kuvayi Milliye komutanı aynı zamanda. 17-18 yaşlarında. Sonra Menteşe'de bir gazete çıkıyor. Kuvayi Milliye'yi destekleyen. Onun da çalışıyor. İlk gazetecizlik deneyimlerini yaşıyor. Sonra oradan e, Adalar yoluyla, işte Rodos, Midilli falan İstanbul'a geliyor. Liseyi bitiriyor. Üniversiteye giriyor. Askeri tıbbiye Orada okuyor. E, i̇şgal yılları o zaman. İşte kendi kısa hayatında... İmamın arkasında biricik cemaattim diyor. Yani <gülüyor> O zamanlar inancı güçlü bir insan ama Müslüman'a da sıkı yapmış yani o belli. Ondan sonra tesadüfen bir sureden hareketle... ...tabii bu arada Ekim devrimi oluyor, dünya sarsılıyor, insanlar düşünüyor ne olacağız diye... ...bir Kur'an suresinden hareketle e, materyalizme ve sosyalist fikirlere atlıyor. Oradan aydınlık çevresiyle ilişkiler kuruyor. 1925'te Türkiye Komünist Partisi'nin kuruluş kongresine katılıyor en genç üye olarak... Türkiye Komünist gençlik örgütünün başkanlığını yapıyor 1903'te 26'da mı bir tutuklama oluyor. O tutuklamada tek konuşmayan oluyor. Ondan sonra Şevküsli ile birlikte hapsolayanın partiyi yeniden kuruyorlar 1900. Ondan sonra ömrü sürekli hapishaneler, işkenceler, arada çıkışlar, hapishaneler, işkenceler, çıkışlar. Yakın zamana kadar sanırım 1990'lara kadar Türkiye'de en uzun yatmış siyasi mahkum. 22 yıl yattı. Ee, bu genel şey Tabi son yıllarda bu rekor birçok insan tarafından kırıldı Şu an mesela cezahinde onlarca insan var ya, 20 yıldan çok üstün yatmış 1929'da tutuklanıyor 4 yıl yatıyor Sanırım şeyde Elazığ cezaevinde Bu arada bir kitap yayınlıyor Çıkıyor 30'larda Türkiye'de ilk Maksis yayınları Hem telif hem tecrübe olarak hmm. e, Tercüme olarak yayınlıyor 38'de meşhur Harbuklu davası da tutuklanıyor. Donanma davasından tutuklanıyor işte 50'lere kadar yatıyor. 50'lerde çıktığında bir şekilde o 51 kefaletten kurtuluyor. 54'te Adnan Partisi'nin kuruyor. Adnan Partisi ile işte 50'ye kadar 57 seçimlerine kadar şey diyor. Tekrar tutuklanıyorlar. 2 yıl gene işkence hapis falan. 60'tan sonra tahliye tahliye oluyorlar. işte 60-70 arası legal alanda bir faaliyet gösteriyor. Nispeten herhalde o dönem daha baskısız hayır, bir dönem. Evet, yani. evet. Öğretimi yani lise öğretimi falan normal bir standart bir lise öğretimi değil mi? Evet. Yani dinle ilişkisi şey değil. Yok, yok. Kendi tercihi. Kendi, kendi tercihi, evet, evet. Bir de aklıma şey takılıyor. E, Vatan Partisi'ni kuruyor. E, gerçi şeyle e, o ana akım Türkiye Komünist Partisi ile e, hapislik yılları tam denk gelmiyor galiba ama... E, Şeyle de o Komünist Partisi'nin işte şeysi, e, sekreteri e, Şefik Üstün'le, Reşat Fuat'la belli bir şeysi de var galiba. Bir anlaşamamazlığı da var galiba. Buna, Onun kökeni nedir? Onu biraz açsak. Bence sınıfsal ve teorik kökleri var. Birincisi Kıvılcım'ın tarihe bakışı ilerleyen bir düz tarih anlayışı değil. Mesela Kıvılcımlı'nın komünü çok yükseltiyor. Marx, Engels... ...İbni Haldun'da da aynı gelenek vardır. Şimdi ilkel komün yükselttiğinizde... ...tarihi ilerleyen bir şey değil... ...aynı zamanda gerilemiş bir şey de olarak görebilirsiniz. İkincisi kuzum tarihi açık bir süreç olarak ele alır. Yani yıkılış da olabilir... ...değerim de olabilir. Halbuki Şevik Hüsneler'de ilerleyen bir tarih anlayışı vardır. Bunu da ifade ederler bir şekilde. Örneğin derler ki işte... ...doktor ilkel komünizmi... ...ilkel sosyalizmi komünü çok abartıyor. Kölecilik komüne göre ilerli bir düzendir gibi... Bir bu yanı var metodolojik diyebileceğimiz Sosyist teori kavrayışa ilişkin bir farklılık var. Ama ben bunun ardında da aynı zamanda sınıfsal bir farklılıkta olduğunu düşünüyorum. Doktor TKP içerisinde daima işçilerin yoğun olduğu işçi eğilimi temsil etmiştir. Bir burjuva sosyizmi diyebileceğimiz eğilim vardır. Bu zeki baştımarlar, nazi hikmetlere kadar giden, daha aydın ve üst tabakalar arasında etkili olmuş bir eğilim vardır ki daha sonra tip bunun bir bakıma devamı gibidir. Bir de küçük burjuva sosyizmi diyebileceğimiz daha radikal olan burjuva sosyizminden bu bakımdan farklı ama teoriyle de pek başı hoş olmayan bir eğilim vardır. İşte bence Şedik Hüsnü <gülüyor> efendim Reşat Fuat, Mihribelli Temsil ettiği bir eğilim Bu ikisi ama daha yakın olmuşlardır Birbirine Kıvılcımlı ve şey Diğerlerine karşı her zamanda yani 60'larda da aynı durumu görürüz Türkçü solu sayfalarında doktor da yazar Onlar da yazar ama tip Apayrı bilir tip de onları dışlar zaten Onlar tüpe üye olmak isterler Desteklemek hı hı. isterler tip bunlar rahatsızdır Adeta yani ee, Ama şeyle de Aralarındaki Nasıl diyeyim sınıfsal farklılık daha çok herhalde eğitimle ilgili olsa gerek ya da e, onu vallahi o kadar çok farklı faktör bu işlerde rol alıyor ki işte çocuklukta edirilmiş izlenmeler şunlar bu bunları tanımlamak zor insanların hayatları yaşamları vesairemiz Hikmet Kocanın bir işçi çocuğu Göç, göçler yoluyla yoksullaşmış annesi fabrikada çalışıyor yengesi fabrikada çalışıyor kendisinin bu bitiremediği için hiçbir mesleği yok. Sürekli adı doktor ama doktorluğu 60'ta öğreniyor. Şeyi, diplomasını alıyor mesela. Hmm. Hmm. Mihri babası Edirne meklusu falan. Evet. Hmm. Şimdi çok yazdığını biliyoruz. Benim merak ettiğim şey şu. O dönemin koşullarını da göz önünde bulundurursak Kaynakları ne? Yani bu kadar çok yazmasının e, temel e, fiziksel kaynakları ne birincisi? ikincisi o yazdığı koşulları da biraz konuşabilir miyiz? E... Tabii. Şimdi yazdığı koşullarla ilgili ilginç bir şey anlatayım. Bu Metafizik Sosyolojiler diye bir kitabı vardır bunun. Çeşitli sosyoloji ekollerini inceler falan. Birisi doktora diyor, o, hocam diyor nasıl yazdın bir sürü kaynak var burada. Oğlum diyor biz hep içeri girdiğimizden diyor, dışarıdayken diyor notları alıyorduk diyor, nasıl olsa içeri gireceğiz diye. Bir yerde zula ediyorduk diyor, girince diyor hemen ona göre yazıyorduk diyor. Yine o ile ilgili bir başka örnek yine bu kitapla ilgili. Bu kitabı hapisteyken bir şekilde Nazım'ın eşi ya da sevgilisi Firaye'ye vermiş. Çıktıktan sonra ama unutmuş bu kitabı da böyle. Ya diyor piray diyor ben sana diyor bir şeyler vermiştim diyor. Aa diyor ben onu sakladım diyor. Getiriyor veriyor. ona sarılıyor, öpüyor. Ya diyor ne kadar büyük bir iş yaptın sen bilemezsin falan. Şimdi bu şartlarda yazmışlar. Ama şöyle bir şey de var. Nasıl Marx için British Muzium iktisadi araştırmalar yapmak için çok ideal bir yer değilse dışarıda olduğu süreler boyunca Süleymaniye Kütüphanesi ve İstanbul hı hı. Kütüphaneleri doktorun özellikle Osmanlı tarihinin maddesi ve tarih araştırmalarını yapması için İbni Halim'e diğer Osmanlı el yazmalarının, tarihçiliğinin, ez yazmalarını vesaire okuyabilmesi için kaldı ki Hikmet Kolucu'nun kendisi bir Osmanlı aydını, Cumhuriyet hı hı. aydını değil. Cumhuriyet aydını ideali diyelim işte Mahmut Makal'dır köy öğretmenidir ama Osmanlı aydını cihan şumul bir aydındır hı hı. daha yukarıdan bakar. Böyle bir özelliği de var. Kendisi zaten oralardan da biliyordur. Naima tarihlerini vesaire. Hı hı. Böyle bir arka planda olunca elverişli bir koşul da var. Tabi, tabi burada zaman ve enerji gibi bir şey var. Dışarıdayken sadece o değil politik faaliyet gösteriyorlar. İşte yayın faaliyeti yapılıyor. Şu bu okula gidiyor. Ekmeğini kazanacak vesaire vesaire. Bunun için muazzam bir şekilde emek sarf etmiş olsa gerek. Yani ben akıllı edemiyorum yani. <gülüyor> Buraya gelmişken e, sempozyumda da dinledim Latife Fegan'ın arşivle ilgili hikayesini çok etkileyici. Onu bir kere de sizden dinleyelim diyorum ama e, bir de o arşivin içerinden de bahseder misiniz? Orada sadece kendi e, yazdıkları yok muhtemelen? Etkilen yani kullandığı kaynaklar da var herhalde orada var yok, mı? Yok yok yüzde doksanı kendi Kendisinin yazdıkları mi? O Hı -hı. kullandığı kaynaklar daha sonra o arşive katıldı. yani okuduğu kitaplar, lemontik eserleri itiraf sonra ama sonradan katıldı. Ha. O iki torbada kendisine ait. Kendisine ait yazdılar ve onlar da nasıl diyelim? Ki ...işte birinci paketi, gelinci paketi... ...onun kapağına yazmış. Bir de israf olmasın diye... ...böyle mini minnacık böyle... ...en küçük bir boş yer bırakmayacak. Sonra bunları kıvırmış diyelim bir... ...telle, iple ya da lastikle bağlamış koymuş. Bunların her biri bir kitap. Bunları açmak da zor. Hı -hı. Bilim adamlarının falan açması gerekiyor. Bu işlerden anlayan... Yani böyle defterler değil. Defterler değil. Bir kısmı defterler. Hı -hı. Öylesi de var ama Hı -hı. öylesi de var. Böyle karma karışık bir olay ve bunlar hep eski Türkçe... Yani şu an Kıvılcım'ın hala açılmamış, yayınlanmış kadar kitabı var muhtemelen. Onları yeni Türkçeye kim çevirir, nasıl çevirir falan bunlar belliydi. Ama esas olarak yayınlanmış olanlar onun temel eserleri zaten kendi hayatındaki. Onlara öncelik vermiş yani yeni bir şeyler bulunacağı yok ama böyle. Hı. Şimdi o şeyi sordunuz temin. Bu arşivin hikayesi. Doktor Mehmet Kıvılcım da işte tam 12 Mart günlerinde büyük bir trajedi yaşıyor. Hanımından da ayrılıyor. Evi terk ediyor. İşte o sırada muayenesi olarak ve Latife ve Fuat Fegan, Hikmet Kavcı'nın eserlerini modern Türkçe'ye ya da yeni yazıya geçirmekte ona yardım eden, ona değerini anlamış iki genç e, sosyalist erimci insan, onların evine getiriyor, bırakıyor. Bunların evde iki tane torba buluyorlar. Doktor diyorlar, ne yapacağız? Koruyacaksınız diyor. Bu iki insanın, bütün hayatının bundan sonra ekseninde bu koruma eylemi oluyor. Bunları korumak ve e, polisin eline geçmesini engellemek bir şekilde ileride araştırmacının bilgisine ve bilgisine sunabilmek için tabi bu aletleri şey bu evrakı korumak sadece yetmiyor. Bunları okumak, yeni hmm. Türkiye'ye çevirmek, efendim bir tasnif etmek, tasnif etmek gibi bütün bu işler yapıyor. E, bu da zaman, enerji, hmm. maddi imkanlar gerektiriyor. Yani, Latifefekin hayatı tabiri caizse bunlara e, Fuat'ın yapabilmesi için hmm ekmeği sağlamakla geçiyor. Fuat'ın da ömrü işte bunlarla geçiyor. E, Latife'de daha sonra Fuat vefat ettikten sonra bununla ilgilenemiyor ama en azından bu banka kasasında duruyordu. O bankada da işte atom savaşına karşı bile garantili bir bankaydı. Baya, baya yüksek bir bedeli vardı. Latife zar zor karşılayabiliyordu falan sonra aradık bunun nerede de koyabiliriz İsveç'te bir sosyal tarih enstitüsü gibi bir şey vardı. Onlar dediler ki bunlar burası dünyanın çıkmaz sokağı zaten buraya kimse gelmez bizim imkanlarımız diyor. Bunu Avrupa'da bir yere götürür. O sıralarda işte sosyal tarih enstitüsüne bağlantı kurduk. Oraya verdik. Hiçbir karşılık beklemeden sadece bir eserini bir yabancı dile çevirmelerini istemiştik ama doğru düz ter tercüman bulunamadı vesaire o da olmadı. Ha, onu siz istediniz. Biz istedik. <gülüyor> Ama o da olmadı yani fiiliyat da olmadı. Yani bir koşulumuz vardı işte gelen araştırmacılara bunu sunun ve koruyun. Onlar da yapıyorlar. Zaten orada Marx, Engels Türkiye İşçi Hareketi'nin, TKP'nin, DİSK'in arşivleri de orada. Bir bakıma da isabet oldu. Yani şimdi şey mi? Gayet güzel tasniflenmiş. Gayet yani tabii. giden bir araştırmacı çok Yok, rahat bulabilir Dünyanın mi? en kaliteli konumalarından biri. İşte belli rutubet derecesinde, Hı -hı. belli sıcaklık derecesinde, uzmanlar tarafından. Yani Hı -hı. bu apayrı bir bilim mi zaten? Hı -hı, evrak? Ama yani böyle. araştırmacıları bütünü açık. Yani Her şeyi Giden açık. rahatlıkla Ama kullanabilir. Tamam. yani fotokopi tak diye çıkarılıp veriliyor. Ee, az evvel konuşurken aklıma bir şey geldi Muayenehanesi dediniz ee, Doktorluk yapıyor mu fiilen? Hayatı boyunca hep doktorluk yapmış ama diplomasız doktorluk yapmış Anladığım kadarıyla Çünkü çok ilginç bir olay oldu Anekdot zamanı varsa anlatayım Şimdi sempozyumda İsmail Beşikçipan dedi ki Ya dedi doktor dedi, 60'larda tıbbı bitirmiş dedi Ben dedi, şöyle bir şey duydum dedi Hüseyin Hatem Emin'e Birisinin bir kitabın meselesiyle ona mektup yazmış o da demiş ki ben işte 60'larda tıpta okuyordum. Bizim sınıfa yaşlı bir adam gelirdi. Arkada otururdu. Meğer o tıplı bitirmek için gelen Doktor Hikmet Kıvılcımlıymış. <gülüyor> Daha ilgilisi bu sempozyumun bize afişinin ilk formunu yapan bir bayan vardı. Genç bir bayan. mı o diyor. Karşılıksız yapıyor. İşte annesi işte telefon ediyor buna. Ne yapıyorsun? İşte diyor böyle böyle bir arkadaşa yardım ediyorum. Aa diyor. Deden diyor. Hikmet Kıvırcınlıyla yatmıştı diyor anılarından bahşe e, okumuştu diyor onun anılarından bahseder diyor. Mehmet Hüseyin Hatemin torunu. <gülüyor> Torunuymuş. Öyle öğrendik ki Hikmet Kıvırcınlı aslında tıp 60'larda bitirmiş çıktığında. Ondan önce cezaevlerinde hep doktor doktorluk da yapmış. Çok iyi bir doktor aynı zamanda. Fakat resmi tıp doktoru şeyini al alması 60'lardan sonra. Bunu ben de şeyden biliyorum. Ee, annem de TKP'den e, hüküm deyince şeyden tıbiyeden atılmıştı. E, 60'lı yıllarda bir af çıkıyor. 65 bir bilmiyorum şeyini. Belki aynı aftan yararlanıp e, şeye dönüyorlar. tekrar. Dönüyorlar. Olabilir bilmiyorum. <gülüyor> İlginç bir <bilgi. gülüyor> şey. Ee, şimdi bir müzik arası verme zamanı geldi. Ee, bu sefer ben iki e, parça buldum. Siz de az evvel söylediniz. Ee, Kurtuluş Savaşı yıllarında Kuvayi milli'ye katılıyor ya Yörük Ali şetesine. Ee, şimdi ruhusudan dinliyoruz. Ee, Yörük Ali türküsü. Hı hı. <gülüyor> Soğuk sular mi Efelerin içinde Yürü kaleyi seçtin mi Ey gidi nefesi Efesi Efelerin efesi Ey gidi nefesi Efesi f l Şeyh Adam Martin kolu var, Türkalinin atını, Hazreti Ali kolu var. Her günin nefesi, efesi, efesi. Hey nefesi, neflerin nefesi. Her nefesi. 94.9 Açık Radyo'da Fikri Takip Programı'ndayız. Demir Küçükaydın'la konuşmaya devam ediyoruz. Ee... Şimdi ben e, sempozyumda... E, ...yani sempozyum çok başarılı buldum bunu öncelikle söyleyeyim... E, ...en çok ilgi çeken konular, konu da esasında galiba... ...ve de bir hassas olunan ama galiba... ...Kıvılcımlı'nın dinle ilişkisi ve bununla ilgili yapılan e, konuşmalardı. Şimdi... E, ...Türkiye Sosyalist tarihinde de bu konuyla bu şekilde... ...yani içeriden demem yanlış olur mu bilmiyorum ama... ...yani bu, bu kadar yakından ilgilenen tek isim mi? E, öyle olduğunu kabul ederek soruyorum. O zaman... Kaynakları ve referansları ne? Yani bu dine yaklaşırken sizin de ailenin bir şekilde bektaşi geleneğiyle geldiğini söylediniz. Ama muhtemelen sünnileşmiş bir aile. Kaynakları bu mu? Yoksa? E Sanmıyorum. Ben kaynakları doğrudan diyor ya Marx Marx'cım. eğer ülke olarak anlamıyorsanız zaten Marx'ın din hakkındaki değerlendirmenin böyle... Din halkın afyonodurlasını bu bu zaten yanlış anlama söylüyor şöyle, şöyle Marksın zamanında afyon bugünkü anladığımız anlamda uyuşturucu olarak kullanılmıyordu ağrı kesici olarak kullanılıyordu kastettiği o yani bugün bizim gözümüzde canlanan şey değil İkincisi... siz o cümlenin tamamı okunursa protostodur acıların dışımı vurumudur vesaire diye... birçok şeyden söz ediyor bir bu yana var modern toplumdaki dinin işlevleridir bunlar aslında gerçek anlamıyla Dinin kendisi değildir bu. İkincisi hı hı. sınıf mücadelesi aracı olarak din var. Din sadece egemen sınıflar tarafından kullanılmaz. Aynı şekilde ezilen sınıflar tarafından da kullanılır. Bu da yine Maksim'e yabancı bir şey değil. İşte Engels'in e, Almanya'da Köylük Savaşları kitabı meşhurdur. Yani Thomas Müntzer ayaklanmasını, Luter protestanlığı vesaire. Hep bu din bayrağı yürümüş savaşların aslında sınıflar savaşları olduğunu anlatır. Kezan Maksı'da bir sürü göndermeler de vardır. Bu bakımdan klasik maşist gelenekle çelişen bir yanı yok. Sadece onun daha derinleştirilmesi, o vülger kavranışına taviz verilmemesi ve bu derin kavranışın daha da derinleştirilmesi var. Kılcım'ın katkısı nerededir? Bu şuradadır bence. Bunun da yine kökleri Engels'te vardır. Mesela Engels ilk Hristiyanlar üzerine yazdığı bir yazıda İncil'in der en anlaşılmaz, en karanlık görülen sayfaları bugün işte o arada İncil üzerine araştırma yapan teologlar bir takım araştırmalar, sonuçları oluşuyor. Bugün en anlaşılır yanlarıdır diyor. Pekala diyor, bugün o zamanın diyor Anadolu'sundaki diyor tarikatler olduğunu, bir ezilen sınıfın muhalefeti olduğunu, onların parti olduğunu anladığımızdan diyor, onun en karanlık yanları en anlaşılır hallere geliyor diyor. Kıvılcım'ın işte bu geleneği devam ettiren, bu batıda da devam etmiştir. Örneğin Ernst Bloch hı hı. prensip Hoffnung yani Umut ilkesi kitabında bir, bir yanıyla bunu ele alır. Doktor ne yapıyor? Doktor en akıl dışı görünenin çünkü aydınlanma dini akıl dışına itiyor. İrrasyonel, inançla ilgili bir şey. O dinsel söylemin aslında hiç de akıl dışı olmadığını gösteriyor. Yani tipik bir örnek vereyim işte. Cennet, Adem, Havva ya insan maymundan geldi işte cennetten inmedi Allah yaratmadı diyebilirsiniz. Ama Olaya sosyolojik bir fenomen olarak baktığınızda aslında cennetin insanların komünal yaşama olduğunu, sınıfsız toplum altın çağı temsil ettiğini, hafızasında öyle kaldığını, bunun çocuksu bir ifadesi olduğunu, işte e, akıl ağacının tabiri caizse bilgi, sınıflı toplum ve masumiyeti yitiriş olduğunu vesaire gözlerini aldığınızda o cennet efsanesi saçma olmaktan çıkar. Birdenbirece çocuksu ama gerçek bir çi bir anlatım olduğu, gerçekçi bir hikaye olduğu anlaşılıyor ortaya çıkar. Bir kere bu, bunu yapıyor. Bütün Kur'an'ı yorumlarken de böyle yapıyor. Aslında Kur'an-ı Kerim'i alıyor, o saçma gibi görünen bugünkü aydınlanmacı kafayla tarih ve toplum içerisindeki kendi koşulları içerisinde yorumlayarak onun aslında son derece rasyonel o günkü sınıfsal ilişkiler toplumsal ilişkiler içinde anlaşılabilecek bir yanı olduğunu ve çok tutarlı çok güzel bir şeyler olduğunu gösteriyor. Bir yanı bu. İkinci örneğin Osmanlı tarihinin maddesinde falan onun böyle bir kitap var Osmanlı toplumunu incelediği. Şunu gösteriyor işte. Mülkiyet ilişkileri, toprakta özel mülkiyet yoktur örneğin Osmanlı'da. Ama özel mülkiyetin olmaması neyle ilgili? İşte İslam'la ilgili, İslam hukukuyla ilgili. Neden ilgili? Çünkü bütün topraklar Allah'ın. İnsanlar ancak bunun kullanımına sahip. Bugünkü yani bizim alıştığımız bu kapitalist ya da aklın kabul edemeyeceği bir yaklaşım. Aslında dinin sadece öbür dünyayla ya da insanın vicdanıyla ilgili değil. Bugünkü dünyada yaşadığımız dünyaya düzen getiren bir şey. Onun ilişkilerini düzenleyen sadece insani günlük ilişkileri de değil. Yani hukuk ilişkilerini, üretim ilişkilerini, dağılım bölüşüm ilişkilerini, hatta ahlaki ilişkilerini, sanat ilişkilerini düzenleyen bütünsel bir fenomen olduğunu çıkartıyor. Tabi buradan bence yeterince bir teorik genellemeye gidemiyor. Ama bu, bunlar o Alıştığımız din kavramını dini ya epistemolojik bir inanç olarak kabul eden ya da e, hukuki anlamda kişilerin özel sorun olarak ele alan bugünkü alışılmış din kavramını alt üst eden yıkan e, incelemeler bu bakımdan çok büyük katkıları yaptığını düşünüyorum. yani. Bir şey soracağım. Ee bunu yani tabii İslam içinde kalarak yapıyor belki ama ama buradan bir genel din anlayışına da varıyor olabilir. Bunu yaparken Hristiyanlıktan yararlanıyor mu? Yani Hristiyanın sonuçta başlangıç kısmı İslam'dan farklı ya. Hani o fark şey, kılıcına önemli hakkında mi? hakkında da çok güzel yorumları vardır. O, onu da incelediğini tahmin ediyorum. Hı -hı. Mesela Hristiyanın diyor Allah altı gün çalıştı bir günde dinlendi evreni yarattıktan sonra diyerek diyor insanlığa ya işte haftada bir gün tatili verdi diyor. Yani büyük bir devrim diyor örneğin. Hakikaten da insanlar, eskiden tatil kavramı yoktu. Yani tatilin olabilmesi için bir artık ürünün çalışmadığınız günde yiyebileceğiniz bir artık ürünün sağlayacak bir Hı. emek üretkenlerine ulaşmanız gerekir. E, buna ulaşabilirsiniz ama eğer bir tarafa sizin ürettiğinize el koyuyorsa her gün çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Ama siz ezilenlere Allah 6 gün çalıştı, 7. gün dinlendi. Sen de dinlenmenin hakkına sahipsin dediğinizde işte en iyi toplumsal mücadelem bugün erişemediği ölçüde yılda 52 gün insanlara tatil hakkı veriyorsunuz. Bu muazzam bir devrim yani bir yanıyla düşündüğümüzde değil mi? Eski ahitte de var şey ama. Yani, eskisinde de, de var tabii. Hı. Ama orada evrenselleşiyor. Orada sadece Yahudilerin hakkı. Yani <gülüyor> İbrahimovların hakkı. E tabii şey yani <gülüyor> Hristiyan kendine sınır koymuyor herkesin dini. Hı, evet. Hı bir şeye gelir gelmek istiyorum 60'ların sonrasına gelelim e, kitapta da yer alan e, Ergün Aydın makalesinde ee, işte 60'lı yıllar Pardon lafını keseceğim ama kitabın ne olduğunu söylememiz lazım. Ee, bu sempozyum bildirilerini topladığınız ve sempozyumun aynı günde e, orada sunduğunuz e... Evet. Ee, Doktor Hikmet Kılıcım sempozyum bildiriler içerisinde Ergün Aydınoğlu'nun e, makalesi de var. Ondan bahsediyorum. Ee, orada 60'lı yıllarda işte Türkiye Sosyalist Hareketi için önemli bir fırsat önemli bir açılım oldu. İşte herkesçe biliniyor zaten. Ee, burada e, iki e, ismi Sosyalist Hareketi içerisindeki zikrediyor Aydınoğlu aybar ve mihri belli Bunlar bu karşılarına çıkan fırsatı onlar da kötü kullanıyorlar ama diyor kılıcımlı neredeyse o fırsatı kullanmıyor diyor. Ee, onun bu değerlendirmesine katılır mısınız? Ya da bu dönemi nasıl siz de yaşamış birisi olarak nasıl değerlendirirsiniz? Hem katılırım hem katılmam. Yani kıvılcımın şöyle değil. Bu kenarda kalıyor değil. Ya 27 Mayıs olduğu gün işteyla Türkeli anlattı hemen bir politik harekete giriyor. Anayasa teklifleri yapıyor, mektuplar yazıyor vesaire. Resmen de bir parti başkanı beraat etmiş bir partinin başkanı. Ama tutunamıyor. Bu bugün bile o Türkiye'de geçerlidir. Bir geçerli piyasayı doldurmuş aydınlar vardır. Bunlar her şeye egemendirler. Nelerin tartışılacağını, nelerin tartışılacağını, kimlerin hangi programa çıkacağını belirlerler. Ama bir de bunun dışında, bunların dışladığı insanlar vardır. Hikmet Kıvılcım bu çemberi hiçbir zaman kıramıyor. Problem burada. 60 Kaldı ki Kıvılcım'ın ilk çıkışı yapanlardan biri. 67'de sosyalist gazetelerin, 65'te tarih değerim, sosyalizm vesaire gibi klasikleri yayınlıyor. Ama burada şöyle bir erken geliş var tabiri caizse. Türkiye'de henüz Marksist klasikler tanınlanmamış. Yeni kuşak maksiz mi bilmiyordu. Hikmet Kıvılcım onlara çok gelişmiş Marksist klasikleri bilinin ancak... ...tartışıp değerlendirebileceği bir kitaplar dizisi sunuyor. Bunu tabii anlayacak, algılayacak durumda değil. Yani diyelim aynı frekansdan e, alıcıları yok henüz Türkiye Sosyalistlerinin. Aydınoğlu şöyle değerlendiriyor biraz. Yani o dönemde e, siz tabii benden çok da yani yaşamışsınız. E, toprak işgalleri var, e, işçi hareketleri yoğunlaşmaya başlıyor. E, Kıvılcımlı e, onu görüp bunu da biraz şeyden şöyle yorumluyor. Bunu... E, göremiyor diyor. Bu hareketliliği göremiyor diyor. Bunu da işte hayatın önemli kısmını hapislerde geçirmiş olmasından yani o şeyi yakalayamıyor diyor. Ne kadar önemli bir dinamizm olduğunu yakalayamıyor diyor. Bir ee, de şurada pardon lafını keseceğim. Yani başka benim önemsediğim bir şey var altını çizdiği. Orada aslında gençlerin halka ulaşmak açısından sorunu olmadığını yani ayıp konuşmasını eleştirerek orada e, benim önemli bulduğum bir yere dikkat çekiyor. Yani e, hem yani o din meselesini karşılıklı olarak sadece gençlerin değil halkın da aslında hassas bir nokta olarak yani birbirlerini gözeterek ilişki kurduklarını söyleyebiliriz. Yani söyleyeyim. din referanslı konuşmaya çalışıyor insanlarla. Yani öyle sanki daha kolay ulaşebilmiş. Şöyle ulaşmaya çalışıyor çalışmasına. Yapılacakla her şeyi yapıyor da 60'ta 50'lerin diliyle konuşuyor. Evet. Hı -hı. Aynen, onu onu aynen o bir şey yani. Hı. Şimdi düşünün. 60'da bize Vatan Partisi programını öneriyor. İşte vatanımızın Amerika derece. Bu 50'lerde Türkiye'yi yeni küçük bir Amerika olmak istiyor. O zamanın baskıcı ortamında işte şöyle legalite, legal bir form içerisinde derinci bir hedefi ifade edebilmek için şu satırlar anlaşılabilir. şey i̇şte vatanımızın Amerika ölçüsünde ileri teknikli bedeniyete ulaşmasından söz ediyor. Ya lakin bir tek şey unutuluyor. Amerika'yı Amerika yapan hız işte 150 yıl önce köleliği kaldırmak uğruna vatandaş halbini göze almasıdır. Bu yüksek bu yumuşak laflara bakıyorsunuz ama ardından şunu diyor. İç savaşı bile göze alacaksın diyor demokratik bir devrim için. Şimdi bunu şöyle yazsam doktor Önümüzdeki devrim adımı demokratik devrimdir. Bu demokratik devrimi yapabilmek için gereğinde egemen sınıflar karşı savaşı da göze almalıyız dese bizim ruhlarımızı okşardı atmıştı. O hala ellerin diliyle konuşuyordu. Oradan bir uyar uyumsuzluk vardı. Bu anlamda yakalayamıyor diyebiliriz. Zaten kendisinin de yazış tarzında görürsünüz. 16 Haziran'dan sonra yazdığı 3 kitap vardır. Devrim Zortlaması işte Oportunizm nedir falan. Burada Kıvılcım'ın dilimi tamamen bizimkile uyumlu hale gelmiştir. Gelmiştir ama 67 sosyeliyle bu 70 69-70 arasında bir buçuk yıl vardır ya da bir yıl vardır. O bir yıllar ama 10 yıllara 20 yıllara beder bir yıllardı. Öyle fazla bir geçikmedi yok bugünkü ölçülerle. Fakat 16 Haziran'dan sonra olduğunda bu iş artık Hikmet Kulcum'u bir sürü insanı Ben şansını kaçırmış oluyor. Çünkü o arada bölünmeler başlamış oluyordu yani. Ona rağmen bizim kuşağı çok etkiledi. Bu bilinmiyor yani. Anladım. Ee, şimdi bir müzik arası daha verelim. Tamam. Ee, vakit geldi. Ee, işte Az evvel de söylediniz e, doktor uzun yıllar hapis yatıyor. 22 yıllık bir hapishane yaşantısı var. Evet bunun içinde yani o 22 yıl içinde tabi başka bütün hapis yapanlar içinde yine ruhuysu söylüyor Mahsus Mahal Mahsus Mahal derler kaldığım zindanda kalırım kalırım dostlar yanda dur kızıl kırmızı kanda ama ölürüm ölürüm kardeş aklım sende aklım sende Did it 94.9 Açık Radyo'dasınız. Fikir Takip Programı'nda Demir Küçükaydın'la konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi doktorun tabii birçok şeysi var. Yani sadece onda has olan birçok özelliklerinden bir tanesi de 1902 doğumunda 1915'te tehcir oluyor Ermeni kıymı oluyor bu konu Türkiye Sol Hareketi'nde esasında oldukça es geçirmiştir oldukça üzülecek bir durumdur bana kalırsa fakat doktorun bu konuya değinmişliği var doktor kılcımlı nasıl bu konuya değiniyor hangi yıllarda? En başından itibaren neyiniyor mesela? 30'daki yolda Kürt meselesiyle ilgili en radikal kitaplardan biridir. İşte çok övülen, çok tartışılan kitabı. Onun başında Ermeni bölümü vardır. Ermenilerle ilgili bölüm vardır. Orada apaçık ele alıyor işte katledildi diyor. Bir buçuk milyon insan. Bunların sağ kalanları diyor Kürdistan'ın mesanelerinde yaşamaktadır diyor. Ee, Müslüman görünerek kendini gizleyerek diyor falan. Bir sürü şeyler anlatıyor. Bunu özellikle şöyle bir tarihsel ile de açıklıyor. Örneğin Batı Avrupa'da İngiltere'de protestanlık üstün gelir. Fransa değilse protestanları katlederler. Balkanlar'da Hristiyanlığın üstünlüğünü bir bakıma İngiltere'deki protestanlığının üstünlüğüne. Fransa'daki Sembartalmi katliamlarında protestanların kay katledilmesine ve Fransa derin yüzyıl gerilemesine de Anadolu'daki Alemini ve Rumların katledilmesine benzetir. Bu açıdan da konuyu en iyi anlayan, açıklayan şeylerden biridir. Yani e, denemecilerden biridir. Fakat Kıvılcımlı'nın ben Bence çok ciddi bir hatası var. Birincisi Hikmet Kıvılcım'ın bütün bunları söylüyor. Hatta 60'larda yazdığı Zortlamada da hatta 27 Mayıs Yön Hareketi'nin eleştirisinde devletçiliğimiz gibi bir bölümün başında şunu diyor. 1925'te diyor. Cumhuriyet kurulduğunda diyor. Katledilmiş Ermenilerin ve Rumların mallarından kalanlar işte Türkiye'nin sınıf yapısını belirledi. Bunlar ezilenlere kolaylıkla dağıtıldı. Böylece onların tepkisi örtüldü. Bugünkü sistem biraz uzun süre istikrarını öyle kuruldu falan. Bütün bunları anlatıyor. Ama hep şurada bir çok yanlış var. Bunlar diyor burjuvaydı diyor onların manlarına el konulmuştu diyor ve bir Türk olarak yazıyor bunu. İkincisi 60'larda bizim gündemimize Türkiye'deki sınıf yapısını vesairesini anlamak için bunu gündemimize getirmedi. Bu çok önemlidir. Bunu bir oldu bitti olarak kabul edip. Üstlerini örtüp bir tarihsel haksızlık var ama işte tarihsel ne yapalım şimdi bunu düzeltmeye kalksak başka bir haksızlık olacak gibi yaklaştı. Biraz da işte o zaman Sovyetler Birliği var. Sovyet Ermenistanı var. Kitabında diyor ki artık dünyadaki Ermeniler Sovyet Ermenistan'a gidiyor. Orası diyor sosyalizm zaten diyor. Bu iş diyor onlara diyor vatan da sunuyor diyor. İyi bir hayat da sunuyor diyor. Bunun bir bakıma yani bir Türk olarak oh iyi oldu da biz de işte buradaki mallara koyduk gibi neticeye ulaşacak şekilde geliyor. Böyle bir öznel niyeti olmamasına rağmen. O, o dönemin bütün komünistlerinde bu var. Hepsi Türk. Maalesef Türklüğe karşı bir bilinç, demokratik bir bilinç yok. Bu onların bence en büyük hatalarından biri. Hikmet Kıvılcım da bu hatadan azade değil. Bir yandan Ermenilerin katlini apaçık yazmış, bunu tehlil etmiş. hiç olmazsa söz konusu ediyor. He? Hiç olmazsa söz konusu ediyor. Ama yani bir komünisten, böylesine derin bir komünisten beklenmeyecek ölçüde de aynı zamanda bir Türk olarak yorumluyor ki bu affedilir bir şey değil. Ben Kıvılcım da bunu affedemiyorum şahsen. Yani böyle diyeceğim yani. Peki e, komüniterlerin görüşlerinin de e, işte Türkiye'li komünistlere e, nasıl diyeyim e, önerdiği görüşler esasında onlar da epey belirleyici oluyor. Fakir e, şeyin daha özgür bir mantığı var mı kılıcımızın fikri yani bu konularda daha kendine has daha serbest düşünen bir var mı yani komünterle uyumlu olmak meselesi onun için ne kadar önemli? Uyumlu olmaya çalışıyor ama şöyle bir yanlış anlama var o yanlış anlaması sayesinde özgür düşünüyor komünterinin zaten devrimci olduğunu komünter politikaların değerimci olduğunu bizlerin bunu yeterince anlayamayıp uygulayamadığımız noktasından hareket ediyor TKP eleştirileri ölünceye kadardı bu bunlar diyor işte hiçbir teorik yaratıcılık yaratmamışlardı şuydur buydur esas problemin orada olduğunu görmüyor zaten ölünceye kadar işte Brejnev'e mektup yazıyor İyi bileni Brejnev'e şikayet ediyor sen kimi kimi şikayet ediyorsun Adamın böyle bir yanılgısı var ama tam da bu yanılgısı sayesinde yani onun hakkında ham hayalleri olduğu için onu olduğundan daha devrimci gördüğü için devrimci şekilde yorumladığı için biraz bir özgürlüğü oluyor. Onun gerici olduğunu ya da işte artık dünya devrimini düşünmediğini vesaire şey etse o zaman belki başka görevler belirleyecek başka şeyler yapacak ama belki o zaman da o tarih çalışmalarını yapamayacak. Böyle bir karmaşık bir ilişki var orada. Bu Osmanlı tarihinin maddesi yanılmıyorsam 1974'te basılıyor. Yani ilk. Evet galiba. Ne zaman yazıyor? Biliyorum Sanırım 60'lı yıllarda yazıyor. 60'lı yıllarda yazıyor. Daha eskiden de epey malzeme toplayıp yazmıştı olabilir. Fakat... 70'li yıllarda onu şey ölümünden önceki dönemde sanırım son redaktör edip yayına hazırlıyor. Çünkü ölümünden önce ha. hep hazırladığı bir temel eser gibi onu. Yani hı hı. onun en temel eseri ne diyorlar? Opus Magnum mu diyorlar? Tarihlerin sosyalizmse şey. bunu hı. bir ikinci hı hı. temel eser gibi planlıyor anladığım kadarıyla. Bunu kimde okudum hatırlamıyorum bu bildirileri yayınladığınız kitapta... Ee, bir boş, yani en önemli şeyinin bir boşluk doldurduğunu söylüyor o dönem için. Sizce böyle bir önemi var mı? Siz de böyle mi değerlendiriyorsunuz? O nasıl bir boşluk ve nasıl dolduruyor aslında? Çok önemli çünkü o zamanlar mesela Osmanlı tarihi dediğinizde işte Ömer'le Tübberk'an ve Mustafa Aktağ'ın çalışmalarından başka bir şey yok. Halbuki Kılıc'ın onların ulaştıkları sonuçların daha derinlerine hapishanede ya da işte 30'lu yıllarda falan ...çok daha önce ulaşmış... ...çok daha derinliğine ulaşmış... ...çok daha ayrıntılı ulaşmış... ...böylesine bir özelliği var... ...maalesef o tarihte yine erken gelmişliği... ...ama bir türlü kamuoyuna çıkamamışların... ...22 yıl tapislerde yatmanın yer ettiği bir sorun nedeniyle... ...hem erken hem çok geç... ...yani erken yazılmış fikir olarak... ...ama dünyaya şeye çok geç geliyor... Ee, ...şimdi... ...sempozyumla ilgili konuşalım diyorum ama... E, ...isterseniz ben... E, şimdi ...çalmayı düşündüğüm parçaya girmeden evvel... ...sizle de demin konuştuk... E, ...Hikmet Kıvılcımlı'nın sadece... E, ...şimdiye kadar konuştuğumuz özellikleri değil de... ...herhalde bu da dönemi dönemi için gene epey ayrıksız sayılacak... ...bir çok yönlülüğü var. Evet. E, ben aslında işte neyi çaldığından bahsetmek istiyordum ama... Tabii ...sadece bu kadar değil herhalde. Evet. Rönesans. Adamlara gibi yani o, o Michael falan aynı zamanda hem ekel hem bilim adamıdır hem sanatçıdır doktorun da böyle bir yanı var işte şiir yazmış bestesi var işkence şarkısı hı hı, diye hı. işte birkaç e, sosyal şarkıya e, güfteler yazmış romanları var neyi çalmış işte. Folklor dediğimiz dansları da <gülüyor> ediyormuş, doktor, işte tarihçi, ne bileyim yani aklınıza gelebilecek her alanda bir şeyler bırakmış bir adam. Çok gönlü. O romanları şimdi arşivde mi? Yani onlarla. Evet, evet arşivdeymiş. 15 tane romanı var. Bu romanları ama zaten politik eylemin bir parçası olarak kendisi Hı -hı. anılarında yazıyor. İşte romanlarımla, araştırmalarımla dışarı çıktım Hı -hı. diyor yani planlamış her şeyi. 15 tane de roman yazmış. kitlelere ulaştırmak için tak tak tak. Tamam olmuyor bir, bir şey eksik kaldı e, benim sormak istediğim e, Yine o 60'lı yıllara dönersek e, O zaman e, işte Merede Hareketi'nin e, Ordudan beklentisi Ordu sorunun il sorunlu ilişkisi biliniyor e, Doktorun Doktor Hikmet Kılıcımlı'nın e, Ordu ilişkisi nasıl Oradan bir beklentisi var mı Şeyi de biliyoruz Ordu kılıcı attı meselesini de biliyoruz 12 Mart döneminde bir, Biraz bu konudan konuşsak En yanlış bilinen konulardan birisi o Hikmet Kozum'un işte ordunun Devrim'in yapacağını düşündü falan yok öyle bir şey Hiçbir zaman da olmadı Doktor Hikmet Kozum'un bütün yazılığını okuyun devrimciler hep işçi sınıfına gidin İşçi sınıfı yoksa onun parça yoksa hiçbir şey yok Onun da programı şu olmalıdır der Ordu kılıcını attı da bir durumun tasviridir esasında. Yani ordu politikaya müdahale etti. Ordu hep politika dışındadır denir. Aslında hep boğazına kadar politika içinde olmuştur. Anlamında yazıdır. Yazının içeriği de bu anlamdadır zaten yani. Ama o zaman da aslında bu yazının yazıldığı zamanlar hiç kimse doktoru cuntacılıkla da suçlamıyordu. Sovyetik ayaklanmacılıkla suçlamıyordu o zamanların Türkiye'sinde. Bir halk savaşı vardı. İşte gerilay, THKBC, THKV vs. Hikmet Kocum da Sovyetik ayaklar şehirlerden işçi sınıfıyla ayaklanma yapıp devrim yapmak istiyor diye eleştiriliyordu. Bu sonradan çıktı. Sonra ha, o zaman da, bu bir suçlama konusu muydu? Ee, Sovyetik. Tabii, tabii. Mi? Yani Hikmet Kocum'un o zaman böyle suçlanıyordu. Ta sonra işte 1980'lerde falan Murat Belge işte Demirle Demokrat falan yaparken işte o Hikmet Kocum da oldu. ...yani öyle bir kayma oldu tarihte... ...insanlar bugün onu öyle algılıyor... ...öyle bir şey yok... ...ama Kıvılcım'ın şöyle bir sorunu şey arıyor... ...birincisi o zamanki ordu gençliği... E, ...sivil gençlik yani dev genç... ...hava kuvvetlerinin ve deniz kuvvetlerinin bütün genç subaylar ...neredeyse THKPC'den falan hepsi girdi bunların... E, ...Mark Schengel sokuyorlar... ...tartışıyorlar, işçilerin arasına gidiyorlar... ...vesaire yani bu adamlar ayrıca darbe yapmayı da düşünmüyorlar... ...bu insanlar biz nasıl sosyalist getirmek için... ...iştire köylere nasıl ulaşırız diye... Mücadele eden insanlar doktor bunları kendi dışındaki bir varlık olarak ele alıyor kendisi işçi sınıfının bir parçası olarak ele alıyor bunlar ne yapabilir diyor bunlar geçen yüzyılda burcadıva Adıva devrimleri yapıyordu şimdi işte işçilerim işte de gitme bir şeyler yapmaya çalışıyorlar diyor ama diyor biz işçi sınıfı olarak örgütlenmemişsiz bunlar diyorum varsayalım ki diyor bir darbe yapsalar bile diyor biz yoksak diyor. Sonra diyor finans kapitali bunları kendi çıkarları için kullanır diyor. Ama biz varsak diyor bu alt üstlükten belki bir şeyler çıkartırız. Yaklaşımı bu. E bir, siz bir siyasi iseniz bir mücadeleci insansanız kendi dışınızdaki tüm güçleri hesaplamak zorundasınız. Onu bir, bir, mücadelede bir unsur olarak karşı ya da yandaş ya da tarafsızlaştıracak bir güç olarak değerlendirmek zorundasınız. O adamın yaklaşımı böyle ama maalesef yanlış biliniyor. Ama bir de şey de var 60'tan sonra şeye CUNTA'nın başkanına Cemal Gürsel'e de bir mektubu var galiba Var ama mi? ne diyor mektubunda? Yani tabiri caizse Vatan Partisi programını yani Paris Komünü programını getiriyor diyor. Bu Vatan Partisi programı çok ilginç bir bir programdır yani. Başka bir örnek de vereyim bu işte Sarp Kuray falan bir CUNTA toplantısına gidiyor. Doktora diyor biz CUNTA toplantısına gidiyoruz ne yapalım diyorlar. Madem gidiyorsunuz diyor, alın diyor. Vatan Partisi programını sunun onlara diyor. Yani ister Cemal Gürsel'e, ister işin sınıfını, ister gençlere. Kendisi programatik olarak budur diyor çıkış yolu Türkiye'nin. Bunu öneriyorum diyor. Sen bunu kabul ediyorsa ne diyorsun? Etmiyorsun, etmiyorsun. Bu, budur yani doğru tavır ya da uzlaşma budur. arama değil o yani. Yok değil bence yani. Hiç öyle bir şey yok. Ee, Sempozima vakit kalmıyor. <gülüyor> ben... E o, e, sempozum ilk günü e, Sezai Sarıoğlu'nun e, konuşmasıyla bitti. E, Sezai Sarıoğlu şunu söyledi. Yani e, doktorun, e, Hikmet Kıvılcımlı'nın Türk müziğine olan ilgisini de söyledikten sonra aslında sol gelenekte işte bağlama ve halk e, müziği daha e, tercih edilir. E, ö, öteki müzikler ötekileştirilir ama biraz şımarmak da olsa deyip e, yanlış hatırlamıyorsam ismini düzeltin. Mehmet Tekirdağ hı hı, evet. e, sahneye çağırdı ve Yahya Kemal'in Ölüm Asuda Bir Bahar Ülkesidir diye başlayan şiirini sanne diyorum İlhan Örettdin bestesiyle ama farklı bir şekilde söylediğini Evet. fark ettim. İsterseniz isterseniz önce onu dinleyelim sonra sempozim hakkında konuşalım hay ray ray ray ray ray ray hay ray ray hay ray ray hay ray hay fuzun khaba priolan ba chadhi er ghur va her guna chamar kanayan Renk eder gecen gül gül aran var ne kadar allar eski şırdı hayal edir ana <Gülüyor> renk Esti shiraz hayat diran hendiya. Rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai Hayran ey nazlı Hayran ey Gözüm ağsır yer bir de bahari, yerde, bu hurdan giyil larca çüten kalan gül her, her geçebilir Ve serin ser viner altın da kalan kalbindel her seher bir gül açar her gece bir gül gül atar.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 94.9 açık radyoda Fikri Takip programındasınız. Demir Küçük Aydın'la konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi ben iki günde takip ettim sempozyumu. İsterseniz isterseniz önce siz kendi görüş yani kend kendi izlenimlerinizden bahsedin sonra ben kendi. Yani kısacası siz Hikmet Kıvılcım'ın e, yani iç tartışma olarak değil de daha geniş olarak tartışıldığını düşünüyor musunuz? Buna amaçladığınızın farkındayım. Ee, ama siz buna ulaşıldığını düşünüyor musunuz kendinize? Düşünüyoruz. Çünkü arasında. düşünün İslamcılardan işte kötülere, e, profesörlerden normal politikayla meşgul olmuş insanlara çok farklı çevrelerden, çok farklı ilgi alanlarından, işte arkeolojik yaklaşımlarından, antropolojik yaklaşımlarından... Kur'an yorumlarından, Kürt sorunundaki kadın meselesi, kadın meselesine falan çok farklı yönleriyle işte yani her yönüyle ele alındığı çok farklı yönleriyle çok farklı insanlar tarafından alındı. Bence iyi. Ayrıca bu sempozimin hazırlanmasında bir sürü hı hı. ilkler de yaşandı. Yani işte ilk kez Google Hangout denen araçla canlı yayını yapıldı. Hı hı. Efendim örgütlenmesi de bir e-mail e aracılığıyla oldu. bütünyle demokratik ve açık bir tartışma biçiminde oldu. Yani bunun bir arkasında bir örgüt bir gurur, kuruluş hiçbir şey yoktu. Hiçbir sponsoru yoktu. Yani bütün bu özellikleri vardı. Bir sürü ilk olma özelliği de vardı sempozyumun. Ve katılım da çok iyiydi. İki gün boyunca 400 kişi neredeyse baştan sona aşağı yukarı firesiz izlediler yani. Ben en çok e, dil konusuna takıldım. Yani en beğendiğim şeylerden biri o oldu. Çünkü e, yani sizin de dediğiniz gibi akademisyenler de geldi. E, meseleyi kendileri yaşayıp bilenler de geldi. E, ve o... ...hani akademik sempozyumlarda olan o dil de olmadı... ...ama tam tersi öbüründe olan o gevşek... ...bana göre gevşek olan dil de olmadı... ...böyle ortada buluşulan... E, evet. ...yani bir ortak dil oluştu... ...o dinleyenler açısından... ...yani benim açımdan çok... E, ...çok onumlu bir kısmıydı açıkçası. Beni bile şaşırttı yani. <gülüyor> <gülüyor> Seneye tekrarlamayı düşünüyor musunuz? Ben uğraşmayacağım ama bir e-mail grubu var... ...bunun 900'e yakın üyesi var... ...ve orada da bir sürü insan e-mail adresini verdi... beni bulur herhalde... ...bunlar artık biz bu işi devam ettirelim ya da başka biçimlerde ya da şu onlar kendi karar verecekler. Şu an mesela bu sempozyum vesilesiyle basılmış iki kitap var, bir CD var, internet siteleri var, işte bir sürü videolar var falan. Bunlar ne olacak? Onlar karar verecek yani. Yine açık tartışmayla karar verecek. O e, kitaplardan bir tanesinin adını e, zikrettik birkaç kere. Doktor İkmet Kılıç'ın sempozyum bildirileri. Öbürü neydi? İsmet Demir diye Hikmet Kıvılcım'dan etkilenmiş bir işçi önderi 60'lı 70'li yıllarda hemen hemen her yıl bir büyük grev yapmış bir ve bir kuruş olmadan yine ölmüş bir insan. Onun anıları ve deneyleri ve onu tanıyanların onun hakkındaki e, anılarından oluşan bir kitap. Yani o daha çok böyle bir makaleler şeklinde değil de anılar ve... O belgeler o... ve anılar biçiminde yani. Bir de CD yayınladık. Bütün Hikmet Kılıcım'ın kitapları vesaire her şey var içinde. Alsın insanlar dağıtsın çoğaltsın diye yani. Böyle bu yazma bazma param yok alamıyorum değil. İnternete girin hepsini indirin. Ben size yani son olarak aklıma takılan bir tek şey soracağım. Bu yani şey çok derin bir soru değil tabii. Osmanlıca yazdığınız yani arşivindeki kendi yazdıklarının Osmanlıca olduğunu söylüyorsunuz ya. Hiç şeye rastlamadınız mı? Latin alfabesiyle yazılmış herhangi bir kitap. Yok yok var el yazıları falan da var ama da ben fazla hatırlamıyorum yani hı hı. pek yeni Türkçe ile yazılmış şeyleri. Yani sonuçta o notları Osmanlıca tutmayı tercih ediyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, yavaş yavaş bu programın da sonuna geliyoruz. Demir abi çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim efendim. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Teknik masada Ömer Şahin vardı ona da çok teşekkürler. Hoşçakalın. <gülüyor> Hoşçakalın.